يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدية هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلام عليكم ورحمة الله Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri, الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا derslerimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle yedi tane ismimiz var. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Kaviy, Al-Metin. Evet neredeyse bunlarla beraber üçte bir e, ismimiz bitti. Çünkü yüz küsür isim alacağız. 106 ya da 107. inşallah e, ezberlemeye çalışın kardeşlerim. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinde. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve huvel aliyul azim." Allah alidir, yücedir, azîmdir. Bakara Suresi 255. ayet-i kerime. Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve enellahu huvel aliyul Kebir. Hac Suresi 62. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah alidir, kebirdir, yücedir, büyüktür. Diyor ki Allah Azze ve Celle Suresi birinci ayeti kerimesinde sebep hisme Rabbı olan Rabbini tesbih et. Diyor ki Allah Azze ve Celal, Suresi dokuzuncu ayeti kerimesinde Alimul Gıybi ve Şehadeti Mutaal, gözükeni ve gözükmeyeni gaybı ve gözükeni bilendir. Allah kebirdir, yücedir. Müteal yüce olandır. Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Uluv, Ali, A'la, El-Muteal hepsi de birbiriyle alakalı isimlerdir. Allah Azze ve Celle'nin ve bunlar hepsinin Allah Azze ve Celle'nin her yönden yüksek olduğunu, yükseklikle alakalı yüksekte olduğunun göstergesidir, delildir. Allah Azze ve Celle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 Yüksektedir Allah Azze ve Celle. Diyor ki... Allah kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. En'am suresi 18. ayet kelimesinde. Ve'nin Nâh'ın diyor ki Allah Azze ve Celle... يَخَافُونَ رَبَّهُمْ min فَوْقِهِمْ Üzerlerinde olan Rabberinden ne yaparlar? Korkarlar. Bu nedir? Yükseklikle alakalı...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 Bu da nedir? Hep yükseklikle alakadır. Evet. Ve yine diyor ki, Te'rucu'l-melâikatu ver-ruhu ileyhi. Melekler ve Cebrail ne yapar? Ona yükselir diyor Allah Azze ve Celle Me'ariz suresi <gülüyor> 3 ve 4. Ve yine Su'ud dediğimiz tırmanma yine yükseğe çıkma vardır. Allah Azze ve Celle diyor ki, İleyhi yes'adu el kelimu tayyib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 fiildir. Yine Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğuna dair delilleri zikreder Allah Subhanahu ve Teala kendisini bu şekilde vasfediyor. Diyor ki: E amintum men fis sema'i en yahsifa bikum art Gökte olanın sizi yerin dibine batırmasından emin mi oldunuz? Em amintum men fis sema'i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 İspatlayan şeylerden bir tanesi. de Selman-ı Farisi radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ حَي۪يُّنْ كَر۪يمُنْ يَسْتَحْي۪ي اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْ اَنْ يَرِدَّهَا صِفْرًا Bir kimse muhakkak ki Allah haya sahibidir. Bir kulu, bir adamdır. Elini göğe doğru açtığında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 Olur ki ne yaparım? Esbabe semavati feattali'a ilahe ilahi Musa. Yüksek kuleler yap ben kulelere çıkayım ki Musa'nın Rabbisine ulaşayım. Yüksek yüksek kuleler. Ve inni ile azunhu kâzibe. Ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve kezâlike ziyyine li firavne su'u amelihi. İşte bu şekilde Firavun'a kötü ameli süslü gösterildi. Ve suddani sibil ve doğru yoldan alıkonuldu.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 ona göre ibadet eden ihlaslı bir şekilde ona yönelen kullarından eylesin. Evet. El Kebir El Azim Allah el kebirdir el azimdir. Subhanu ve taala diyor ki Lokman suresi 30. ayet el kelimesinde velike bi ennellahu vel hak muhakkak ki Allah haktır <gülüyor> ve enma yedununa min duunihi ondan başka ibadet ettikleri batıldır. ve inna Allahu Allah Ali'dir yücedir kebirdir, büyüktür ve fal aliyil rafir suresi 12. ikinci ayeti kelimesinde hüküm yüce olan ve büyük olan Allah'ındır ve azim muhakkak ki o Ali'dir yücedir azimdir seb hisma azim yüce olan azim olan rabbini Tesbih et. Kardeşlerim El-Kebir ve El-Azim isimleri Allah Azze ve Celle'nin yani azamet, ululuk ve yücelik demektir. Allah Azze ve Celle bir Allah Resulü Aleyhisselam'ın haber verdiği bir rivayette Allah Azze ve Celle diyor ki El-Kibriya'u Rida'i. Büyüklük benim ridamdır. Vel-Azamet-i İzari. Azamet Yücelik, ululuk benim izarımdır. فَمَنَّا زَعَن۪ي وَاحِدًا minhuma. Her kim bu ikiz konusunda yani yücelik, ululuk, azamet konusunda benimle münakaşa ederse قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ Muhakkak onu anahtı, atarım diyor Allah, Allah Azze ve Celle e Ahmet'te ve Ebu Davut'ta gelen rivayette. Öyleyse kardeşlerim el-kibriya vel-azame büyüklük, yücelik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 Allah Azze ve Celle'nin ile alakalı şeylerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip şeriatıyla, hükmüyle amel etmektir. Bu da Allah'ı ile alakalı şeylerden bir tanesidir. O yüzden kardeşlerim bizler tekbirlerimizde namazımıza başlarken ve namazımızda diğer harekete geçerken kıyamdan rukuya, rukudan kıyama, kıyamdan secdeye,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 belli gülleri tamamladığınızda veli tekbirullah ala ma Allah'ın size hidayet etmesinden sonra ne yapın tekbir getirin. Vel allekum teşkurun umdur ki şükredersiniz. Bayram tekbirlerini biliyor musunuz? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah Allahu akbar, Allahu ekber Bunu biz ne zaman söylüyoruz? Artık Ramazan ayını tamamlamışız, orucumuzu bitirmişiz ve Allah'a ne yapıyoruz? Yüceltiyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Evet, yine hac ile alakalı ne diyor Allah? لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحَوْمَهَا la دِمَاءُهَا O sizin kestiğiniz kurbanlarınızın ne kanları ne de eti Allah'a ulaşmaz. وَلَاكِنْ yenaluhu takwa مِنْكُمْ Fakat sizdeki o takva ulaşır Allah Azze ve kedelike كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ Ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Allah'ı tekbir etmeniz için, yani Allahu akber, Ekber, O'nu yüceltmeniz, ululamanız için yapıyor Allah.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 Allah Hazze ve Celle'nin ilki güzel isimlerinden bir tanesi Allah kavidir metindir. Allah Azze ve Celle'nin kavi ismi güçlü olma ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediyor. Allah Subhanahu ve Teala Şura Suresi 19. ayet-i kerimede geliyor bu isim. Allahu latifun bi ibadihi yersiku men Allah kullarına karşı latiftir. Dilediğini rızık verir vahuval kaviyül aziz o kaviidir yüce güçlüdür azizdir yücedir diyor Allah şura on dokuz ve yine Allah diyor ki inna rabbike huval kawiyül aziz Rabbin kaviidir azizdir kardeşlerim Allah azze ve Celle'nin el metin ismi ise Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde vasfedilerek bir yerde geliyor. O da kuvvet sahibi manasında İnna'llaha hu'r-Razzaqu zul-kuvveti metin. Allah azze ve celle kuvvet sahibi metindir. O rızık verendir diyor. Allah azze ve celle Zariyat suresi 58. ayet-i kerimesinde metin kelimesinin manası da ise Şedidul kuvve. Çok kuvvetli şedid kuvve kuvveti çok şiddetli olan çok yüce olan kavi kelimesi ise nedir güçlü olandır hiçbir şey onu aciz bırakamaz hiç kimse onu yenemez onun kadası bir şeye hükmettiği zaman hiçbir şey onu geri çeviremez Allah Azze ve Celle neyi emretmişse neyi takdir etmişse muhakkak o gerçekleşir Allah dilediğini aziz kılar. Allah dilediğini delil kılar, Allah dilediğine yardım eder, dilediğinde yardımını çeker, yardım etmez. Kuvvetin tamamı Allah Azze ve Celle'lindir. Onun yardım ettiğine yenecek yoktur, onun aziz ettiğini zelil edecek yoktur, zelil ettiğini de aziz kılacak hiç kimse yoktur. Allah diyor ki Azze ve Celle, İn fala galibun lekum. Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse mağlup edemez, yenemez. Vu in yahzulkum feman dhal ladhi yansurukum min ba'de. Eğer sizi yardımsız bırakırsa da ondan sonra size kim yardım eder? Ve alallahi falyetevakkalul mu'minun. Öyleyse müminler sadece ve sadece Allah'a iman etsinler. Allah'a tevekkül etsinler. Al-İmran suresi 163. ayet. 160. ayeti kerimesinde. Demek ki kardeşlerim yine Bakaran suresi 165. ayeti kerimesinde وَلَوْ يَرَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعَذَابِ Zulmedenler Azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir diyor. Ve hakikaten onlar onu ne yapacaklar görecekler kıyamet günü. Hakikaten gözleriyle görecekler ve bütün kuvvetin kuvvet sahibinin yalnızca Allah olduğunu çok yakından görecekler ve bilecekler. Onların ise dünyada ne yapmışlardır gözleri kör olmuş ve onlar putlarını e, nitler edilmişler, Allah'a ortak koşmuşlardır. Bu da nedir hiçbir şey vermeyen hiçbir şey engellemeyen o putları ne yapmışlar kendilerine ilah rab edinmişler. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kuvvetine şahitlik eden Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren ve birçok rivayetler var. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin kuvvetinden bir tanesini gösteren şeylerden bir tanesi delillerden Allah Azze ve Celle'nin e, nebilerine, e, dostlarına ne yapması? Yardım etmesidir. Birçok kısa anlatır Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de peygamberleriyle alakalı. Der ki, فَلَمَّ جَاءَ اَمْرُنَا ne ceina emrimiz geldiğinde peygamberimiz salih'i ve onunla beraber iman edenleri kurtardık bir rahmetin minna katımızdan bir rahmet ile ve inna rabbeke ve min o günün rezilliğinden kurtardık inna aziz allah kavidir çok kuvvetlidir ve yücedir ve ne diyor ki Vale yansuran Allah'u men yansuru. Allah Azze ve Celle dinine yardım edene yardım eder. Inna Allah alakawiyun aziz. Allah çok kuvvetlidir ve yücedirdir. Demek ki peygamberlerine bu şekilde ne yapıyor? Yardım ediyor. Bu da onun kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi. Wa kifallahul mu'mini mu'minin al-qital. Allah müminlere savaşta yeterdir kafi gelir. Ve Allahu kâviyyen azize. Allah çok kuvvetlidir. Ve azizdir, yücedirdir Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi, zalimleri helak etmiştir Allah. Ve mücrimlerden intikam almıştır. Ve onlara birçok azabı tattırmıştır daha dünyadayken ve diyor ki Allah Azze ve Celle Kede bi ali firavnu min durumu firavunun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Keferu bi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. bi Allah da onların günahlarından dolayı onları cezalandırır. İnallaha kaviyyun şadidul ikab Allah çok kuvvetlidir. Cezalandırması çok şiddetlidir Allah Azze ve Cellem. Enfaat Suresi 52. Caireti kelimesinde. "Evvelen <gülüyor> Mesiiru fil ardı. Onlar geceyüzün yer yüzünde dolanmadılar mı? Faynzuu keyfe aqibatu ladinen kanu min kablihim ve onlardan önceki kavimlerin durumlarının nasıl olduğuna bir bakmadılar mı? Kanuhum <gülüyor> eşed to <gülüyor> منهم onlar hem bedensel güç olarak daha güçlülerdi ve yeryüzünde bıraktıkları eser olarak da çok büyüklerdi, yücelerdi. Bakın ne yaptılar? Dağları deldiler, büyük büyük evler inşa ettiler, büyük büyük kaleler inşa ettiler. Fe Allah Allah ise onları ne yaptı günahlarından dolayı cezalandırdı. O ma kana lahum min Allahin min Onları Allah'tan da bir koruyucu ne yapmadı? Gelmedi. Olmadı. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ rusuluhum bil بِالْبَيِّنَاتِ Neden böyle oldu? Çünkü onlara apaçık bir şekilde peygamberler geldi. Onları beyan eden, onların durumunu açıklayan, dini tebliğ eden peygamberler geldiler. فَكَفَرُوا فَاَخَدَهُمُ Onlar ise peygamberleri inkar ettiler. Allah da onları cezalandırdı. İnnehu قَو۪يُّنْ شَد۪يدُ ikab. Allah çok kuvvetlidir, cezalandırması çok şedid olandır Allah Azze ve Celle. Onun Allah Azze ve Celle'nin kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin göğün ve yerin onun emriyle ayakta durmasıdır. Ve onu korumasıdır. وَلَا يَعُودُهُ هَفْضُهُمَا O ikisini korumak Allah'a zor gelmez. وَهُوَ الْعَل۪يُّ الْعَظ۪يمُ O Ali'dir, Yücedir Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve kuvvetini gösteren delillerden bir tanesi de bütün rızıklar Allah'ın elindedir, dilediğine verir. Allahu لَط۪يفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ Allah latiftir, dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, kavidir, azizdir Allah Azze ve Celle. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو Allah rızık verendir, kuvvet ve çok kuvvet sahibidir Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim, insan ne kadar çaba sarf ederse sarf, sarf etsin, e, ne yapamaz? Asla ve asla bu gücü ve bu rızkı elde edemez Allah Azze ve Celle dilemedikçe. Demek ki Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. La havle ve la kuvvete. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur kardeşler. Tek ve güç ve kuvvet sahibi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'dir. <gülüyor> Ebu Musa'yı radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki aleyhissalatu vesselam La havle ve la kuvvete illa billahde fe min kunuzil cenneh. Muhakkak o cennetin hazinelerindendir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La havle ve la kuvvete illa billah. İmam Ahmed rahimahullah'ın Ebu Zer radıyallahu anhudan rivayetinde diyor ki emarani halili bi seb'in Benim dostum halilim yedi şey emretti. Bunlardan bir tanesi de en ekthira min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Çokça la havle ve kuvvete illa billah güç Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur sözünü çokça söylememi söyledi. Fe inne fe min kanzin taht taht arşi muhakkak yu arşın altındaki bir hazinedendir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve kuvvete illa billah Allah'tan başkasında güç ve kuvvet Yoktur. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Söylediklerimizi benleyen, onlarla amel eden kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle.